Bismillahirrahmanirrahim ve ve ve min ve min ve illallah ve abduhu ve Evet. Kur'an ve sahih sünnetin ışığında İslam fıkhını görüyorduk. Bundan önceki dersimizde biz demiştik ki gusül adabı. Ve demiştik ki gusül adabının 10 tane, 14 tane adabı var. 8.'yi anlatmıştık geçen hafta. Bugün dokuzundan başlayacağız inşallah. Dokuzuncu adab ise diyor ki Adem istimal el mendil. Bu ister gusül abdestinde olsun, ister abdestten sonra olsun. Ve diyor ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi abdestten sonra veya gusülden sonra mendil, yani şu anda bizim havlu dediğimiz veyahut da herhangi bir bez parçasından, bir bez parçası ile ellerini veyahut da vücudunu silmediğine dair delil şu ve delilu hadis hadith meymunah bint elharith radiyallahu ta'ala anha yani validemiz meymunah aleyhissalatu vesselam'ın hanımı diyor ki fenâveltuhu khirkaten aleyhissalatu vesselam gusul abdestini aldıktan sonra Diyor ki, فَنَاوَلْتُهُ خِرْقَةً فَقَالَ بِيَدِهِ هَاكَدَا وَلَمْ يُرِدْهَا Ona bir bez parçası uzattım. Yani kendisi, kendisini şey yapması için, suları kurutması için. Aleyhissalatü vesselam burada eliyle gerek yok dedi. Ve böylece Aleyhissalatü vesselam vücudunu kurutmadan ne yaptı? Elbisesine giydi. Bir rivayet, başka bir rivayet, onun bir rivayetinde diyor ki, ثُمَّ Ataytuhu bil farad faraddaha ona mendil dedi yani şimdiki bizim havlu ismini verdiğimiz bir havlu veya herhangi bir bez parçası <gülüyor> diyor ki ona havluyu verdim diyor farad daha ey onu reddetti yani dedi ki gerek yok Bu iki hadis birisi İmam Müslim'in rivayet etti hadis diğeri de İmam Bukhari'nin rivayet ettiği hadistir Her ikisi de hısnetü'l-cemaatının bu iki hadisin ittifak ile sahih olduğunu kanaat yapmışlar, karar almışlar. Dolayısıyla ister usulde olsun, ister usuldan sonra, ister abdestten sonra olsun, yani en efdalı mendil veya tahavlu veya herhangi bir şeyle kurut, kurutmamaktır. Ancak gerek görülüyorsa, örneğin çok toz hava tozlu ise veya hatta hava çok sıcak ise veya herhangi bir nedenden dolayı gerek görülüyorsa Ibn Hacer bu hadisin şerhinde diyor ki, eğer gerek görülüyorsa e, mendil veyahut bir bez parçasıyla diyor, ağzalarını kurutmasında bir beis yoktur. Ancak sünnete uygun kurutmamaktır. Ey kişi abdest aldıktan sonra normal olarak yüzünü, ellerini, saçını, ayaklarını kurutmamasıdır. Böyle olduğu gibi bırakmasıdır. Veyahut da gusulden sonra, örneğin eğer kışın, şu anda bu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 tarafı kullanmak, ister eller olsun, ister baş yemin geçen hafta değindiğimiz gibi sağ taraf, ondan sonra sol taraf, böylece bütün vücudunu yapıyor, ıslatıyor. Diyor ki, anayişeradillallahu ta, taala anha, "Kâna Rasûlullah sallallâhumu aleyhi ve sallam yüpüttüyümüni, <gülüyor> fi şânihi külühi, fi nâlehi ve terdjûlihi ve tuhurhi." Ali satt ve diyor ki, "Yumanayişeradillallahu taala anha."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 Bakıyorum ki genelde insanlar soldan başlıyorlar. İllâ men Allah. Ancak Allah Celle, Celle istisna ettiği insanlar hariç. Dolayısıyla burada Hanisetü'sem diyor ki ve ay hatta saçlarını veya hutta sakalını tarayacağı zaman bile ilk önce sağından başlamış. Veya hutta sakalını tarayacaksa sigara sağdan başlamış, ondan sonra sol. Ve <gülüyor> ve bütün temizlikte. ister tuvalet temizliği olsun, ister tuvalete giriş olsun ve da çıkış olsun. Giriş biliyorsunuz, sol çıkış sağ. Ancak tuvaletini yapacağı zaman aleyhissalatü selam sağ su için sağ kullanıyor, tuvaletini yapmak için solunu kullanıyor. Dolayısıyla mekruh olan şeylerde el sol elini kullanıyor, mekruh olmayan şeylerde, daha doğrusu mustahap olan şeylerde sağ elini ve da sağ ayağını kullanıyordu. Tıpkı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 إفاضة الماء على على الجلد أو على جلده كله. كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما في حديث عائشة ثم غسل السائر جسده بشكل بالرواية ثم يفيد على جلده كله أي عليه الصلاة والسلام بطن وجود نصو إلى اسلطانا دائر بو اكي حديثة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 seçmek. Ve buna azimet diyorlar alimler. On <gülüyor> ikincisi ise El-Guslu <gülüyor> Bissahi Bissahi ve Nehvihi. As-Sah'bundan önceki derslerimizde değinmiştik. Kaç kilo olduğunu kim bize söyleyecek ve kaç litre? kilo. Evet. iki buçuk ve ve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 Demiştik ki ibadetler tevkifidir yani delile dayalıdır. Ali Satt ve Selamın sünnetine burada sahih bir sünnet var. Sahih sünnetin varlığında demiştik ki, iştihat kesinlikle ihtiyaç, ve kıyas batıldır. Burada bir ittifak var alimler arasında. Delilin varlığında, iştihad ve kıyas batıldır. Hiç kimse kıyas yapamaz delilin varlığın. Dolayısıyla burada e fitreleri verme konusunda Ali Satt ve Selam bizzat sahih hadisler var. O zaman için işte.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 O zaman Müslüman elinden geldiği kadar abdeste ve gusulde elinden geldiği kadar duşu yukarıdan açmayıp bir kovada ve bir leğende bir leğeni su doldurup o sudan yani ihtiyacı kadar ne yapar? Guslünü alır. <gülüyor> diyor ki An abi Cafer An abi Cafer-ı Sadık radıyallahu ta'an diyor ki Ennehu kana inde Câbir bin Abdullah yani Abu Cağfar al sadiq kimdir Abu Cağfar? Muhammed al-Baqir dedikleri. Bu Muhammed al-Baqir Cağfar al-Sadıq'ın babası. Ja'bir bin Abdullah'ın yanında olduğu bir meclisteyken burada birisi ve abuhu عندahu Diyor ki, فَسَأَلُوهُ عَنِ الْغُسْلِ أي سَأَلُوا Ja'bir bin Abdullah عن Gusli. Yani Abdullah bin Cabir bu gusül konusunda soru sordular. Fakale yekfî kasa'un O soru soran kişiye dedi ki, Cabir bin Abdullah ona dedi ki, sana bir sağ yeterlidir. Gusül alman için bir sağ yeterlidir. Bir sağ yani e, diyelim ki dört litre veya da üç litre. Fekâle racülün ma yekfini. O mecliste oturan kişilerden birisi dedi ki, kesinlikle bana bir sağ bana yeterli değildir burada Abdullah bin Cæbür dedi ki ona cevaben Fakale Cæbür, kana yekfi men huwa auffa minke ve minke. diyor ki bir sağ diyor senden çok daha hayırlı olmakla beraber aynı zamanda saçından daha gür sahip olan bir kişiye sahipti diyordu da nasıl olur da sana sahiyetmez diye onu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 Alimler demişler ki arkadaşlar fakihler demişler ki İsa Satt ve kullandığı su üzerinde su kullanmak israftır. Bu tek kelimeyle. Ama bu israftan dolayı Allah affeder, mi etmez mi? Bu Allah'a mahsus olan bir şeydir. Bu israftan belki belki milyonlardan sonra ancak bir kişi çıkabilir. Allahu alem kim kim bu israftan kurtulabilir? Yani hepimiz bu israfın içindeyiz. Allahu alem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 çeşmenin altına bir kova koyar. E, geçmişte köylerin yaptıkları gibi ve ihtiyacı kadar ne yapar? O kuva'dan su alır, kendini yıkar. <gülüyor> İkinci delil ise diyor ki, Ayşe, anh, ha, قال, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaghtesilu fil kadahi ve huve el farak ve kuntu aghtesilu ana ve huve fil inâil vahid. El farak, alimler demişler ki ey dört muddedikleri, dört avuç. Bir avuç yani rübu saadir. Bir avuç sağ. Buradaki sağ biz şu andaki şu andaki gramla değerlendirecek olursak yani 75 gram. Bir avuç 75 gram. 75 75 150 150 daha ne kadar oluyor? 3 kilo oluyor. <gülüyor> diyor ki vel feraku diyor efendim? 75 gram etki. 3 75 gram 75 150 gram. Yüzlerlik gramorusa bir bir avuç o zaman 3 kilo eder. Ha, yani raba saat. Bir raba saat o zaman kaça bölersek ne kadar yapar? 750 gram. Değil mi? Ha, 750gram Ben 75 diyeceğim. 750 750 Evet doğrudur. Burada Diyor ki, "ve kuntu ağıt esler. Ben ve o Bu ina Diyor ki, İmam Mustafa Rhammahu Allah, bu inan ki, bu inan bu su ee, kabı, kabı cinsinden olan bu kap diyor. İçinde diyor takriben 3 tane sağ alıyordu. Yani her sağ 3 litre olursa o zaman kaç litre yapar? 9 litre ile. ikisi 9 litre ile ne yapıyorlarmış? Yıkanıyorlarmış. Kale kuteybe rahimahullah ala şerhi muslim diyor ki vel farak felafetu ası' ey 3 tane Sağ. Ölçüsündedir. Ve an radıyallahu anhu kal. Kânen nebiyu sallallahu aleyhi ve sellem yâgsilû ve fî rivâye yâgtasilû bis-sa'i. İle khamseti emdâd ve yatevada'u bil-muddî. Diyor ki Anas radıyallahu ta'ala ve vesselam'ın hizmetinde olan sahabi aleyhissalatü vesselam diyor banyo yapacağı zaman bir sağla banyo yaparmış. Ey 3 litre ile bir sağ ile ile 5 emdet. mut bir avuçtur. Yani beş tane avuç. <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> ve yetevadda'u bil muddi ve abdest alacağı zaman bir avuç dolusu suyla ile abdest alırmış. O zaman bir avuçtan fazla <gülüyor> olan suyu nedir? İsraftır. İsraftır. Özellikle bu zamanda camilerde abdest alan Müslümanlara baktığımız zaman bazı insanlar çeşmeyi sona kadar açıyor. Onun için burada Söğütü Arabistan'da camilerde dikkat ediyorsanız çeşmelerin e, şeyinde böyle incecik bir şey koymuşlar. Yani çok fazla su dökülmesin diye. Çünkü biliyorlar ki Müslümanlar...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 Çeşmeyi açınız. Fazla açmayınız. Sekin Bu mushab bu, e, elini koyduğun zaman akan musluklar oluyor. Aslında onlar olsa daha uzun olur sünnetler. O da çok uzun Şimdi onu tazikli olan, Sağ tıskiyeli olanlar tazik fazla şey etmiyor. Ben gördüm bazı yerlerde koymuşlar e bu mushab. Böyle senin dediğin gibi filtreli. Elini koyduğun zaman az akıyor. Çekiyorsun duruyor. He Doğrudur. O şekilde olsa güzel. He, bazı mescitlerde var. He. Yani el, elin, elin ceryanından dolayı açılıyor. Hı hı. Doğrudur inan ki. Bunlar belki pahalı olduğu için her camide bulunmaz. Ee, mes Raçhin'in mescidinde var şu 15. makraçta, oradaki çeşmeler bu şekilde yapılmış. Hocam şu... evet. Diğer bir hadiste validemiz Ayşe radıyallahu ta'ala rivayet ettiği diğer bir hadis diyor ki Enneha kânet taghtesiluhiyye vel nebî sallallahu aleyhi ve sellem fî inâin vâhid. Validemiz Ayşe ve Ali aleyhissalâtu vesselâm'ın hanımları yani hangi hanımın yanında kalıyorsa hanımıyla beraber banyoda beraber ne yapıyorlar? Aynı kaptan usul abdest alıyorlar. Eğer hatırlayacak olursanız bundan önceki taharet babında ne biçtik ki bazı alimler diyorlar ki kadının artığıyla bir erkek banyo veya hutta abdest alamaz. Çünkü o kadının artığı müstamel oluyor. Hatırlıyorsanız su müstamel olan su tahir midir, değil midir? Ve demiştik ki Ebu Hanife rahimeullah iki tane görüşü var. Bir görüşünde Ebu Hanife rahimeullah diyor ki elmaul mustamel necisun. Diğer bir rivayette o iştihadından vazgeçip en sonunda diyor ki makruhun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 Elinden dolayı artan su nedir? Tahirdir. Tahir olmasaydı Hazreti Sıt ve selam orada onunla beraber aynı kapta ne yapmazdı? Banyo yapmazdı. Yetesiu salasata amdat veya qariban min zalik. Diyor ki bu kap 3 tane mut veya da daha fazla. Bu da İmam Müslim'in rivayet ettiği hadistir. Şu gördüğünüz 4 tane rivayetten anlaşılan şu: Ey bir saadan veyahut da en çok 3 saadan fazla olan su kesinlikle israftır. Abdestte bir mut yani rübaa e saade 750 gram 750 gramın ötesinde olan su israftır. İsraf ise İslam'da haramdır ve Aliş Allah Celle, Celle Kur'an'da diyor ki innel mubeddirine eş كانوا إخوان ve buradaki التبذير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 bu ister gusulde olsun, ister abdeste olsun. Ve demiştik ki ee, İmam Malik Rahim Allah, İmam, Rah İmam Malik ile Eben Hüzeyme delkin vacip olduğunu söylüyorlar. İmam Elbani ayrı bir ayrı bir görüş sunuyor. Diyor ki kişi eğer Şahrani ise ey kıllı bir kişi ise veyahut da onun kılları fıtratan yani hılkaten böyle kıvırcık yani bazı siyah insanların zenci dedikleri insanların saçları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 ama ovalamak, Cumhur'a göre ovalamak daha efdaldır. Ve burada da ne var? Burada da müteber bir ihtilaf var. O zaman bu ihtilaf <gülüyor> müteber ise ister abdest alacağımız zaman ister usul abdesti alacağımız zaman suyu döktükten sonra vücudumuzu ne yapmamız? Ovalamamız ve özellikle abdeste yani mesela bu şekilde veyahut da bu şekilde ve özellikle şu parmak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 yani ıslanmaz. O zaman bu insan hem gusul abdestini almamış sayılır hem de abdestini saymamış sayılmamış olur. Dolayısıyla böyle kişiler mutlak manada ovalamaları vaciptir. Ama öyle bir şeye sahip değilse ovalamak efdaldir. Ovalamamakta bir sakıncası yoktur. Bu delilere göre diyor ki Kal Hafız bin Hacran rahimehullah ve hakikatu'l-g슬i diyor ki esas diyor yıkanmanın şartı veyahutta yıkanmanın bu diyor suyun ağzaların üzerine inmesidir diyor tamam mı ve diyor ki alimler bu konuda yani ihtilafa düştüler ey İslam ümmetinin çoğunluğu o alamayı vacip görmüyorlar İmam Malik ve Ebu Hüzeyme rahimahullah vaciptir diyorlar İmam Elbalin diyor ki kişi şa'rani ise ey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 Muraat, غسل المرافق. المرافق dediğimiz işte koltuk altları, şu boğumların şeyleri, şurada böyle dikkat ediyorsanız şöyle yapıldığı zaman sen buralar e, böyle şey olmuşsa su ulaşmayabilir. Ayağı, topuk, e, ayakların topukları diyor ki "Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, arada <gülüyor> en yagtasila min el cenabati bada bi kaffeyhi." İlk önce ellerini, bundan önceki derslerimizde ne yapıyordu Aleyhisselatü Vesselam? İlk önce ellerini yıkıyordu. <gülüyor> Avuçlarını ey sağ el ile şu bölümden parmaklara kadar ilk önce bunları yıkıyor. Thumme gasele marafigahu. El marafıg. Alimler diyorlar ki, koltuk altları gibi, parmak parmaklar arası gibi veya da şu parmakların Parmakların şeyleri, boğum şeyler böyle kıvrık olan yerler gibi. Yani suyun inmesiyle suyun değmeyeceği yerler. Suyun inmesiyle suyun değmeyeceği yerleri ne yapmak? Ovalamak. Tamam mı? Ve affa b'aleyhi al-ma, فإذا أنقاهما أهوا بهما إلى حائط ثم يستقبل الرضوب ويفيد الماء على رأسه. Raba'hu abu Daoud ve İmam el-Banî Allah.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 bu 14 adab hakkında sunduğumuz hadisler hepsi sahihtir. O zaman Müslüman elinden geldiği kadar usul abdestinde burada alehis satt vesselam nasıl başlangıç yapıp nasıl sona eriyorsa her Müslüman elinden geldiği kadar bu adaba uygun hareket ederek usul abdestini veyahut ona veyahut da abdestini almasıdır. Hadi Allahu aleyhi ve sellem ve barik al nebiyina Muhammed ve ve sahbi sallam Subhanek Allahumma ve hamdika ve la ilaha illa entestagfiruka <também> ve evet, etubu. Şimdi bizim şey zamanımızda şampuan kullanılıyor. Şampuanların da sabunu geçmiyor hemen. Özellikle saçlardan taş saçlar şey olan şeylerden. Şampuanı su da iki saat su döksen ona onun sabunu köpüğü gitmiyor hemen kafadan saçtan. Evet. Henüz şampuanlar var. Sabun eskisi gibi ketini al sabun kullanan herkes. Abi şampuan kokusu o, artıyor, şampuan da şeyi bebeler gibi onun evet. söküyor gitmiyor hemen kafadan. Evet, evet. Çok su kullanman gerekiyor ki onu temizlemek için. Evet, maddeler var şey o şey Doğrusu e, Süleyman el-Avash rahime. Allah ondan razı olsun. İmam el-Bani'nin öğrencilerinden yani büyük öğrencilerinden birisi olarak sayılır. Diyor ki e, fazla is, fazla su sarf etmemek için diyor. Elden geldiği kadar diyor şampuanlardan uzak durmak lazım. Mesela şu tab e tabakları tabakların sabunu neydi ona neydi? fir mi diyorlar ne diyorlar Herif. veyahut da o cinsinden olan Herif. sabun evet. hakikaten elinizi yıkadığınız zaman lokantalarda şurada burada kullanıyorsun dikkat ediyorsanız gitmiyor devamlı su alıyor köpürüyor ha, o zaman burada ne yapmak lazım mesela lokantalarda ise orada <gülüyor> türsü sabun var en doğrusu sabun veyahut da türsü kullanmak lazım çünkü bunlar fazla su almıyor banyolarda ise banyo esnasında ise yine sabun kullanmak daha evladır Niçin? Çünkü sabun bu dediğiniz maddeye göre daha az su alıyor. Evet, evet. Bu Çok tür şeylerden da, uzak durmak lazım aslında. Da keçe gibi yapıyor saçma hocam. Çünkü su, suyu <gülüyor> şeydi ya, deniz suyu keçe gibi oluyor. Çok acayip oluyor. Böyle bir serp oluyor. Kecha, keçe, keçe gibi oluyor. O harsa bunlar var, etini ne? asap. Bunlar iyidir bak. Her He, berondur. Saçları depoladı. <gülüyor>